Sevgi dinleyiciler. Günaydın sevgi dinleyiciler. Günaydın Fahir Bey. Yo, Oktay şey yapar gibisin ha. Ne yapar ya? Alarmlar veriyorsun. Çanlar kimin için çalıyor diyorsun. <gülüyor> Valla bu, Fahircim bugün pazartesi olduğu için e, gazetelerde haber başlıkları e, haberlerden daha enteresan. Öyle söyleyeyim. Pazartesi günleri biliyorsun. Haber e, sıkıntısı. Bu arada ben seni göremiyorum. Boşluğa bakarak konuşuyor. Hitsi var bende. Mikrofonun arkasından çıkıyorum. Merhaba. Mikrofonun arkasından değil de parlama yapıyor. Heh. ha Şöyle yapınca bak. ışıkları kapatayım. Oktay'ım ayıp ediyorsun. Işıklar. Öyle bir sorunumuz var. Stüdyo içi sorunları yayına saçmalıktan 9 yıl suçlu bulundum. Hı -hı. Teşekkür ederim. Şimdi. E, Pazartesi günleri biliyorsun. Haber sıkıntısı oluyor. Çok, çok büyük sıkıntı. Hafta sonu biliyorsunuz bütün gazeteler yatış. Yatış. Evet. Bütün dış haberler, mış haberler aynen ne yapıyor? Yatış. Yatırış. Evetışı oluyor ama e, altın portakal biliyorsun şey oldu. Ne, yapı, ne oldu? E, ne oldu? Sonuçlandı, kapanış töreni, ödüller falan fısıltırken tabii. Ya bu sene kimseyi getirmediler mi öyle şu çakma ödüllerden? Çok haklısın ya. Bu sene biraz şey oldu değil mi? Sönük öyle, geçti bileyim, gibi. Milky Rook'tu falan dedi filan da. Hiç öyle o tip adamları göremedik ya. Şimdi bu sene düzenleyen farklı olduğu için bir bir şey geçti. Değişik geçti önceki sene Kim düzenledi adam? bu sene? Geçen bu sene kim düzenledi ya? İşte bu şey belediyenin değişmesiyle Belediye değil mi? organizasyon yapan şey de değişti. Ha firmada değişti. Firma da değişti. Daha ha. doğrusu vakıfta değişti. Ha. Şimdi o yüzden anladım kadar. ama yine yine gazetelerde var mesela. E, ya Atı gazetemiz... Portakal bu sene kim aldı ödülü ya ben çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü tam ödüller açıklanırken ben kalmıştım. Yani. Oscar'da da öyle olmuştu. Birçok bir değerli sanatçımız var. Sızma Portakal diye veriliyor haberler. Rahatsız olacağını söylemiştim en baştan. Ben abla bile diyemedim ya daha sabah pazartesi günü ya. Bir gözünüzü seveyim ya. Abo deme zaten. Ondan sonra Nurgül sızdırdı dedikodusu var Altın Portakal'da. Bir ya sanatçı Nurgül için müydü? böyle denir mi ya? Nurgül yüreği çay sızdırdı diye yazılır mı? Nurgül'ü beğenmiyorum da ben Cem sızdırmıştır. <gülüyor> Cem dedi çay. Sevgili, Cem. <gülüyor> Sevgili Cem. Ya şimdi şöyle bir şey olmuş. Ben anlamadım sebebini de Ö Öner Erkan diye bir oyuncu var biliyorsun. Bilmiyorsun tamam. <gülüyor> Cevap veriyorum e, Genç oyuncularımızdan Efendim Gen bir arkadaşa Genç bilmiyor. yeteneklerden Önal neydi? Öner Erkan Öner Erkan Genç yeteneklerden Öner Erkan Erkan <gülüyor> ee, efendim bir arkadaşımıza benim Öner Bey. Ee, Biz bunu başka bir dizide mi de seyrettik mi? Öyle ya, tanımalı. Seyrettik de ben hayır hatırlayamıyorum. Sorunları. Hatırlamadığımız bir dizide seyretmiş olduğumuzu tahmin ediyoruz zaten. En iyi erkek oyuncu ödülünü almaya üzerinde Fransızca basının dediklerine inanma yazan tişörte çıkmış. Yani a fifi yazan. A fifi de presse de presse. Erkan'a e, ödülü geçen hafta kolunda Siyah Bant'ta gazetecileri protesto eden Nurgül Yeşilçay'ın vermesi Nurgül Öner'i ödülü alacağını söylemiş. <gülüyor> dedikoduların neden olmuş. Sen anladın mı sebebini? Ya o tişörtte çıktı ya. Ee? O tişörtte çıkacağını nereden biliyordu? E, belki hani adayım bir ihtimal ödül alabilirim veya kırmızı halıda fotoğraflarım çekilir diye girmiş olamadım. Şey, ama nereden biliyordu? Ne demek? Ne, neden biliyordu o zaman? <gülüyor> Sen böyle sordun. Üstüne öyle doğru. bir şey Esas ben var ya, <gülüyor> yani e, Cem'den şüpheleniyorum. Cem'in sızdırdığından mı? Cem'in sızdırmasından şüpheleniyorum, evet. Sevgili Cem'in. Ondan sonra e, Espriler Espriler, Hande Ateizi. E, Mum kokulu Sami... kadınlardan tanıdığımız Hande Ateizi. <gülüyor> Vallahi tebrik ediyorum Fahir Ölç. 96'da Mum kokulu kadınlar filmiyle altı portakal kazanmıştı. Başka da bir numarası yok galiba. Halde. Olur mu tuvalet menceresine sıkıştı? Ya, tamam kısa, o, o kısa filmi var. O kısa filmini sevdim. Çok güzel böyle şiddet gösterilerinin olduğu bir küçük filmini daha Çok seyredip Çok özür dilerim Hande var. Ateizi'nden ama gerçekten benim aklımdan çıkmıyor ya o görüntüler. Biraz daha anlatsın Oktay. Böyle bir vasestaz. Fahir bir vasistas, İstor biraz düşün. daha müziği kızıyım. O vasistas da böyle e, bacaklarını, citem, belden aşağıya bir hande ateizi ve on e, 15 dakika öyle görüntülenme imkanı. <gülüyor> yani bu en son şemsiyeli şey var ya, sinirlenmiş de şemsiye ile girmiş evet. ondan daha bence etkili o. Vasistas ve hande ateizi adlı kısa film. Ha o vasistas. Bence ama senin e, nazarında anladığım kadarıyla mum kokulu kadınlar filmi. Yani hangimizin değil ki her genç e, şeyin arkadaşımızın e, bir mum kodulu kokulu kadın hepimiz öyle değil mi? Kimdi Adela Teyze ile o filmde oynayan diğer sanatçımız? E, Yasemin Hanım vardı. Hayır bu. Kimdi? Kim kimdi ya? Oktay bu <gülüyor> ol ya bu kadın, rakol, kadın sanatçımız Yasemin Nur Sürer miydi? Nur, Sü Nur, Nur Sürer Nur Sürer sevgili Nur Sürer ya Şimdi munkuklu kadınlar değil mi? yani teminli. sabah sabah böyle bir kadınlar da Nur Sürelinden tut e, Hande Yenerine Hande Yener mi? Ee, Hande Yener e, Hande Yener yok Hande Yener yok ha. sen karıştırdın Hande Yener'i karıştırdın sen Hande Atesinden tut efendime söyleyeyim bir kadın daha söylemişti Nur Sürel Nur Sürel demişti ee, bir de şey vardı orada bir kadın daha söyle tamam bir, bir tam kadın olsun. daha vardı. Lale Mansur mu vardı Lale Mansur geliyor. <Gülüyor> <gülüyor> yani tamam geliyor diye bağırmanı anlıyorum da elini kaldırıp kapıya doğru hareket yapma <gülüyor> kime yapıyorsun yani? <gülüyor> Oğlum, bana ben... bana mı yapıyorsun? Zaten göremiyorum ben seni yarım yamalak görüyorum. Şimdi. O e... illa beni görünmek. Ee, i̇çin böyle birebir şey yapma Yapmayayım, yani. Yapmayayım tamam doğru. Altın portakal heykelini kaybettiğini açıklamış e, Hande Atayzi. Ondan sonra bu şeyde masa hazırlanır da masanın üzerinde ödüller verilmek için konur ya. Hmm. E, o he heykelciklerden bir tanesini alıp kaçmış Hande Atayzi. Bunlardan biri benim olsun diyerek alıp gitmiş. Fazladan mı yaptırmışlar? İşte sorun çıkıp çıkmadığını yazmıyor gözete. Sadece Hande Atayzi'nin heykeli alıp gittiğini yazıyor. Ben 6 portakal almıştım 96 yılında kaybettim ama o yüzden bunlardan bir tanesini alıyorum. Sorun olmaz umarım. Hoşça kalın diyerek gitmiş. Böyle bir şey. Ha, ee. Sonra benim de aklıma şey geldi. Acaba biz de bu şey mi gitsek? ÖRTY'den bir yeni düzenleme. Evet ya biz de ödül alalı kaç yüzyıl oldu ya? Biz de biz de ödül alalı. aynı dönemde falan almıştık herhalde. Oğlum canım biz kaçta? 2000 2001'de aldık. Biz. İki, iki, ama, aldık? Aman, 2000 ama aman 2001 2001 2 2001 2002, 2001, 2002. 2001, 2002. Sezon muydu 2003 müydü neydi o şeydi askerden önce mi askerden sonra mıydı orada? Askerden önceydi canım. Askerden önce ve askerden sonra diye şey yapıyordu Fotoğraflarımız zaten. var bizim askerden var, var. önce o Benim oldu. var yalnız askerden önce askerden sonra askerden fotoğrafları sonra, var. nereden uyduruyorsun asker sonrasıydı 2003'tü belli yani Ha senin askerdim ben kendi askerliğim hepimizin askerliği aynı zaman geldi denk gelecek diye bir şey yok şey ya yani. Yok olmayabilir. öyle bir şey olmayabilir Ay ee, böyle tarcım. bir şey altın portakal yani senin anlayacağın biz biraz... altın portakal orada kal diyorsunuz yani ee, evet niye öyle dediniz Oktay? Ya ben yorgunum abi gece halı saha maçı vardı halı saha yorgunuyum yani. Eee ne yapalım Fahir halı saha varsa? Ne burada da yani? bizim sorumlu olduğumuz bir sorumlu yayıncılık ve... Benim suçum şey, yok yayıncılık... zaten abi o devler ligini Çağdaş yayıncılık anlayışımız gereği bu yayınımızda da bizim yani lütfen ee, bunu şey yapsaydın yani. Herkesler halı sahalara koşmuşlar insanın gözü gönlü çekiyor ya halı saha bu yaştan sonra. Yalnız ölümüm orada olacak onu da ben anladım yani. Devler ligine katılsan ya baştan haber verseler ben bir milyon... kavga edersin. Benim için de kavga et Tanju'yla. Ya ben Tanju ile kavga... Ee, şey, hangi biriyle kavga edeyim ya benim orada... Tanju'yla. Sadece <gülüyor> bir... ben sana söyleyeyim Tanju Gıcık ile. olduğum bir sürü adam var eskilerde. irili ufaklı yani ünlerine göre. irili ufaklı bir sürü gıcık oldum adam var. Mücadele edecek gücüm yok bu noktadan sonra. Sene 2 Devler Ligi'ne katılabilirim ama. Firerunç ve devleri. Oktay Demirci, Ege Kayacan... E iyi, hayatta almam ya. Biz e, bir takım olarak katılacağız yani. Niye ben kendi takımı kurarım ya? Koy, kur. Kimi koyacaksın? Hı hı. O bulurum, düşünürüm biraz. Kendi takımı kurarım. Tamam gülürüm. abi yani ben o zamana kadar kim öyle, kim kalacak? Fenerbahçe dün 8'de 8'lik e, serisini 9. maçta Evet ya kaybetti. Malum oldu. Kime? Gaziantepspor, Antap. Evet yani. Antep'te e, Ve bir gazetemiz yine seri sonu indirimi diye e, başlık atmış. Aa. Ondan sonra Galatasaray ile Trabzon oynadı biliyorsun. Onda da şöyle. Bak bunu da ben anlamadım. Bazı şeyler o kadar üst seviye oluyor ki. Onu anlamadım. Başlıkları için. başlıkları Söyle ben. ben sana açıklayayım. Bir takım alt metin çalışmaları falan yapmak. Değişik okumaları açık başlıklar bak, bunlar. Ver ben sana söyleyeceğim tam. Krize Şimdi Galatasaray Trabzon maçı ile ilgili olarak Krize dedi. Maç, maç, maç bir dakika maç İstanbul'da mı oldu? İstanbul'daydı ya. Maç İstanbul'daydı. Tamam sen bana ee, söyle. Veriyorum. Sarı ile başlıyor başlık. Hı -hı. Sarı renkte başlıyor. Krize Trab, siyah, son, sarı. Kızımece Trabzon mu? Trabzon ama Birleşik. Trabzon ne? Ama ıı, Trabzon değil, Trabzon. Ha. Krizi Trabzon. Şöyle söyleyelim bunu. Ne, demek, ne demek o? Şimdi Galatasaray'da kriz vardı biliyorsun son iki maçtır. Bir önce beraberlik kaldı arkasından yenildi ya. Evet. Hatta arkasından bir daha bir şey olmuş olabilir. Böyle Galatasaray'da Berabere bir kriz vardı. Falan, evet. Ama bu krize Trabzona Trabzon yani Trabzon'dan ve son noktayı Trabzon He. koymuş. Peki renk farklılığı neden? ile başladı. Sonra? Şöyle ben sana göstereyim. Sarı, Trabz siyah Son. Krize sonu. Orada Trab'ı. Ha, işte krizi krizi sonu ön planına Trabzon'da. E, oradaki Trabzon'un yenilgisini de siyah bir artık maten başlığı şeklinde vermiş oluyor. Dikkat ettiyse anlaşılmayacak bir şey yok. yok. İstedikten sonra siz de okuduğumuzu anladık mı? Köşemizi yapalım o zaman hiç olmazsa. Sen olmaz spor dünyasına. dünyasına yakınsın ya Fahir. Herhalde ondan hemen hemen anladın ya. E, milyon dolar yatırdım ben spor dünyasına. Kaç lira veriyorsun halı sahaya? E, halı sahaya veriyorum. Bak. Halı sahaya veriyorum. Başka. <gülüyor> Evde şey veriyorum. Ne antrenör şey mi tuttun kendine? Antrenör mü tuttun? Çalıştırıyor musun? Biriktivi e, veriyorum. Evet. Konuşturma beni burada. Bugün biriktivi bayağı bayağı pahalı. Zaten o benim boş bir bahane geldi de boş börme geldi. <gülüyor> manyak manyak evet dedim. Bir yıllık aboneliği şey yaptım ya. Ya insan bir utanır. Sen kimsin bir adam der ya. Sanki oturup bir ağızla dile bir maç sen sonra... Çok mu pahalı mı ya? Çok ucuz falan filan diyorduk ilk başta. Ucuz diyordu mu? O şeyde... O öyle kandırdılar evet zaten. Evet dedikten sonra çok ucuz abi çok uygun vallahi çok mantıklı falan filan diyordun. İlk üç ay çok mantıklıydı. Ha dördüncü aya mı girdik? Dördüncü aya girince o kadar mantıklı olmadı hmm, zaten oraya çıktı. Ee... Şeyli, şifreli kanalla dördüncü ay ilişkide çok tehlikeliymiş Fahit. Evet ya yani dördüncü ay, beşinci ay, altıncı ay, yedi, sekiz, dokuz, on ve on bir, on ikinci aylar çok tehlikeli. <gülüyor> Aman dikkat diyoruz. Mehmet Öz programı başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bizde de mi başlıyor? Nasıl bizde de mi ya? Evet bizde mi işte bizde yoksa başlamasın diye. şeyinde başlamıştı. Yok canım Opran demiş. Star TV ekranlarında. Opran Mehmet... zoruna mı gitti Opran? Oktay kusura bakma ben şey git. <gülüyor> kafama yani. kafama vuruyorsun ya fonu ne yapacaksın yapalım. Şişt deme şişt deme rahatsız Şş. oluyorum. Bizde biraz reklam var da. Hadi o zaman. Eğer buyurun. bir yanlışlık olmazsa çok güzel bir reklam girişi yapacağım. Bu bir dünyada ilk sevgili dinleyiciler. Aha bak, bütün ayarlarımı yaptım ve kusursuz bir reklam anlayışı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar. Panoradası numaralar savallarda gündeme bakmaya devam ediyoruz Buyursunlar Doktor Özcan. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize Yani aynı anda yayınlanacak galiba anladığım kadarıyla. Amerika'da oynadı. Hafta sonra burada. Bunu bir hafta böbreğe ettim. dokunacak, bir hafta kalbe dokunacak herhalde. Yani ne yapacak ki doktor? Ne de organlarımızla sayılı Egeci yani? Organlarımızı tanıyalım diye yapsa? Ama bazı organlar var tekrar tekrar seyredersin üst evet. üste. <gülüyor> Kimin oluyor. organı olduğuna bağlı olarak tabii ki. <gülüyor> muhakkak. Burası muhakkak. Ama yani e, ben e, bazı organların gerçekten üstünden defalarca geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hepimiz için bayağı iyi oluyor. Bazı iyi. bazı organların tiplemeleri falan olacakmış. Zaten Çok komik. Bir... Mülayim tiplemesi mesela. Seni bileyim Abbas tiplemesi. O tiplemeye. Nasıl çağırıyorsun? Bırak diye mi <gülüyor> <gülüyor> Bir organdan kayarak girecekmiş stüdyoya. Ya zaten haftalardır şey seyrediyormuş. İbo şovu seyrediyormuş doktoruz. Öz. <gülüyor> o... Cano diye kamerası var <gülüyor> mı? Ya vallahi Aynısı ya ondan sonra İbrahim Tatlıses sinirlenecek. Niye sinirleniyor niye bağırıyor diye yine İbrahim Tatlısesi eleştirecekler. Adam haklı eğer yani yaparsa böyle bir şey tadı. Zaten İbrahim Tatlıses'in hakkını verecek bir sosyal ortamı daha kuramadık maalesef. <gülüyor> Her seferinde eleştiriliyor adam. <gülüyor> Şimdi Doktor Oz aslında şey kullansa çok mu saçma olur? Ne? Bu ameliyatlarda kullanılan kameralar var ya. Küçük. Yok işte bir yere giriyor midenin içini gösteriyor. yere giriyor dedin adamın içine giren kameradan yani bahsediyorsun. Adamın evet. içine giren, giren kamera yakalandı. yakalandı. Ya onlarla çekse programı. Mesela gelen kolu ha, hop endoskopi. Ha şey yapıyorlar ya normalde hani bazı programlarda helyum çektiriyorlar. Muhtemelen sinir kolu. Size bir evet o zaman bir endoskopi yapalım diye lak lak yuttursun. Öbürüne affedersin kolonoskopi. Kondoskopi ünlü sanatçılara, kolonoskopize <gülüyor> içini görün yani sanatçının. Tabii canım. İçim dışım bir benim diyen mesela şeyler var. Gerçekten de öyle mi diye hoppa alacaksınız hemen yan tarafa. Ben çok güzel bir program daha buldum Doktor Oğuz için. Ne? Mesela bir köşe tabii tamamen programı olamaz ama versin narkosu, ondan sonra soysun, donsuz sanatçıyı komik şekillere soksun, stüdyodakilerde gülsün. Mesela <gülüyor> böyle bir donsuz Britney Spears'ı e. ona şimdi de otobüs bekliyor aha, aha falan diyor. Ha. Çünkü konuklar ünlü olacak dedik bir şeyle yürümeyecek program biz, yani. Pardon. Kompilasyonda. İkinci hafta son arıcıya geçmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ee, hepsi yabancı mı olacak? Tabii, tabii hepsi canım. yabancı ya. Yabancı. Yabancı diyorsunuz. Mesela Şebnem Şafa. Türkiye'ye gelmiş Şebnem Şafa. <gülüyor> Mesela o tip. O tip konuklar. Onu sordun değil mi Fahim? Ha, onu sordum. İyi. Şebnem Şefer'e de bakma. Şefer diye bakma şansımıza sahip olacağız. <gülüyor> Ki bir doktorun da muayene etmesi kadar da hiçbir şey yok. Yani gönül rahatlığıyla sonuçta adam hem şovunu yapıyor hem de doktor yani. Evet itibaren. özellikle şey diyecekler. Hastaneye gidersen şöyle yapıyor. Muayenehanesine gidersen şovuna gidersen başka tip bakıyormuş diye. <gülüyor> NTV'de galiba bir bir program vardı yaşam kalitesiyle mi ilgili öyle genel sağlık durumu. Koçum benim diye. Koç o muydu? <gülüyor> yaşam hmm. koçluğuyla ilgili. <gülüyor> Yok evet var var hafta sonu değil mi? Bilmiyorum işte ben zamanında seyretmiştim. Ahmet Hakan konuktu evet. böyle hoş sohbetle falan başladılar bir teşhis koydular Ahmet Hakan yani çok sigara içiyorsunuz çok karaciğer yağlanması var bilmem ne var Ahmet Hakan böyle morali bozuldu sonra şey çıktı ee, Kadir çöp demir çöp demir. Onda sizin karaciğerde yağlanma var. Şurada yağlanmalar Sanki böyle bir Vallahi alay bir... çekmedikleri e kaldı. Atletin. Öleceğin, öleceksin, gebereceksin diye böyle. E bir moralik uzunluğu. Onlar da arka arkaya böyle şey ben baksam ben de söylerim. Sizde biraz yağlanma var diye ya lafı ama... ben de ederim ya. ya bir bile... Aslında Mustafa Sandalık, aslında Fahir Öncü. Hafta, her hafta şey yapan Kerem alışık, alışık yapan Kerem Alışık alsınlar Kerem bakalım Kerem çıktı abi. Aa, zımba gibi adam Kerem ya, maşallah. Ege'nin yalanlarının kaynağıdır Kerem Alışık. Tabii canım Sibel de tekrar bir araya geldi. Hepimiz gayet iyi biliyoruz bunu. Şimdi öyle olduğunca adamın morali bozuluyor. Mehmet Öz öyle bir şey yaparsa ihraç programı olur yani. Ha, hoş geldin Britney Spears of zorlu sık kiloların duruyor hala. Ondan sonra böyle böyle çat çat çat bir iki soruyla yüzü düşüyor insanın yani. Amerika'da... Bayağı doktor karşısındasın. Sen ortak yapılacağından emin misin ya? Öyle bir şey yok sanki bence. Ortak falan yapılmıyor canım. Orada yapılacak. Buraya da hemen çevrilip getirilecek. Ama evet. yani şeylerde oynarsa öyle Show TV'de, Move TV'de oynarsa altyazılı da olmaz. Duplajlı Mehmet Öztürk. Star'da zaten canım. Tamam dublajı seyredeceğiz o zaman. Star TV. Bence şey olacak ya. Tamamen. Ülkemizden ünlülerle devam edecek program. Amerika'da başlıyor programı ya. Ben de dedim şey mi ya, acaba Türkiye'ye mi yerleşiyor? Mercan dediği gibi bir şey mi oldu Adam yani? New York belediye başkanlığında adayken <gülüyor> niye gelsin yerleşsin Türkiye'ye? Soner Arıca ile program yapmak için Ama abicim biliyorsun belediye başkanlığına giden yok Soner Arıca ile program yapmaktan geçer. Soner Arıca'nın programından geçer. Soner Arıca'nın saçlarını konuşacaklarmış ilk. Derken papatya suyu diyorlar. <gülüyor> i̇lk programda bu konuşulacakmış. Yani... Harun Kolçak'la sindirim sistemini konuşurlar <gülüyor> Harun Kolçak <gülüyor> Şöyle geçer, şöyle iki parça Geçen hafta TRT'de bir programda gördüm ya <gülüyor> Bu kadar garip bir şey görmedim ya Orada bir tane yemek yapan bir e, genç arkadaşımız vardı ha. Programın ortasında kalktı gitti yemeğin tarifini aldı bır, bır bır bır bır bır bır bır bır Bütün program konuşlar Orada bambaşka bir konu konuşuluyor Harun Kolçak ne zaman dağıttı hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama Bir ara dağıttı bunu Neyi? kaçırdık ya Harun Kolçak Neyi dağıttı kendini bilmiyorum herhalde bıyıkları kesti kolçak. bir daha kolçak ben ne zaman ben biliyorum ya ben ne buldum zaman? o bir tane klibinde kendisinin aynısı ama 30 santim olan bir çocuk vardı ya onu gördüğü an dağıldı bence Harun Mini mi ismi? Mini Harun Kolçak. Hatırlıyor musunuz? Hangi? Gir kanama. Hani pekâ Harun sultanlık derdi. O muydu diye. neydi şarkıyı bilmiyorum da. Bir tane mini. Yok ya Bendeniz de söylediği şarkıda. Bir tane bendiğinizin küçüğü vardı. Bir tane de Harun, Harun Kolçak'ın küçüğü gibi. vardı. 30-40 santim bir şeydi böyle. He. Böyle uzun saçlı. Orada falan. işte mistizme inanmış. Orada zaten Harun Kolçak bıraktı o çocuk devam etti diyorlar. Oymuş zaten Harun Kolçak e, Harun şimdi. Harun Kolçak dediğimiz zaten 30-40 santimlik cüce Harun Kolçak'mış. Evet. İşte, bu gerçeği de modern sabahlar çıkardı ee, bir kere haberin gölgelerde kalan bir bilgisi daha sizlerle. Buyurun efendim neler oluyor neler Aha, bitiyor? ben size çok Para bilgiler... sizi çok önemli bir bilgi çok değiştirmiş. <gülüyor> Para hepimizi çok değiş, değiştirdi. Oktay çok çılgın hacamalarla geçirmiş hafta sonunu. Vay. 100 lira <gülüyor> ee, gerçekten de. <gülüyor> e, esas sen ya. Adam sabah sen dinledin mi yerken yayınımızı? Biraz dinledim. Paranın sizi değiştirdiğini anladım gelmeyecektim yani neredeyse ya yok para bizi Hayır, ya, aboneliklerini iptal işte falan. aboneliklerini dedi. iptal etmeye kadar gitmiş Fahir artık çünkü hakikaten paranın kıymetini anladım ya. o işler o kadar kolay değil eskisi gibi bonkör olmayacağım Emine teyze, Ahmet amca, Murat abi Hepinize sesleniyorum Herkes ee, stüdyoya mikrofon başına Bir efsane çöktü bakır bilekliğin işe yaramadığı Ortaya çıktı maalesef Bakır bilekliğin işe yaramadığı 20 sene önce ortaya çıkmadı ya Stres bileziğini mi diyorsun Ya o stres bileziğinin galiba içi bakırmıştı Bizim hmm. haberimiz yokmuştu Sonra bakıra dönmüşler Bakır en sıhhisi bakır diye Hatta bakır bilekliklerini kalaylatmak için Çıkırıkçılar yokuşuna giden Akın akın insanları gördüklerinde karar vermişler ee, Uykusuzda sinir sistemine iyi geldiği inanılıyordu Meğersem hepsi boşmuş Üstelik de yaklaşık 5 milyarlık sektör diyorlar. Ee, bakır bilekliğin işe yaramadığını gösterdi Hingil Bu stres mi başka bilezik yok. Vallahi bu stres bileziği diyorum. Türkiye'ye gelmedi. Eklem işte, ağrıları... görüyorum da biraz daha havalı bir Toplu mu? Başında sonunda toplar var mı? Yok ya dıştan gösteriyor. Toplar aşağıda olabilir Aa, o bilemiyorum O, o yani. zaman yok ya. O top çünkü en belirgin şeydir. Onu gösterirdi. Başka bir şey bu galiba. Biz bilmiyoruz Evet bana. olabilir. Vallahi koca sektörü bir anda bir araştırma ile aynen bitirdiler. O bakır bileklikler ne edeceğiz bilmiyorum galiba. Onu da Yani işte araştırma sonuçlarından önce alanlar şanslı. Çünkü onlar faydalandı. Araştırmayla faydasız olduğu ortaya çıkınca şimdi alanlar hiç faydalanamayacak. Hiç faydalanamayacak. Zaten şey demiş İngilizler. Tamamen it's coming from placebo. Yani e, placebo etkisi plasiba e, yöresinden gelen bir türküymüş demişler. Bir türkü demişler. Dolayısıyla demişler bunları ne yapalım falan ne yaparsanız yapın affedersiniz deyip adam bir de lan konuşmuş, küfürlü konuşmuşlar. zamanında bu bakır kabloları çalıyorlardı. Herhalde onları bilezik yapıyorlardı ya. Hmm. Bu telefon Çalıntı kablodan şifa gelir mi? Çalıntı. Tabii. Çünkü göz var orada. Doğru. Göz Kulak, var. Kubar. O göz var, o sonuçta o şeyi daha insanda daha büyük stres, daha büyük olumsuzluklar yaratır. Koca sektörü bir gecede bitirdiler. Ee, bu hafta sonunun en önemli olaylarından bir tanesiydi. Ee, esas önemli olay var. Yazık ya. Ne oldu Oktay? Bir tane leylek sakatlandığı için gidememiş. Sakatlandı dedim, kanadı şey olmuş. Girememiş. Kan kanadı mısı da. Uludağ Üniversitesi'nde bakımı almışlar. Ee, şimdi de artık göç zamanında tamamlandığı için. O bileylek tek başına da göç edebilecek bir hayvan değil. Onlar V çizip gidiyorlar. Ben şimdi kafama göre nereye gideyim demiş. Vallahi var. işte göçü kaçırmış zaten. Öyle e, takılsın bir sene ya. ya ne olacak? E, nerede takılacak? Karanürferin dibinde mi takılacak? Nerede takılacak? Orada yaparlar Uludağ Üniversitesi'nde. Hem de yani ben sana haberi de söyleyeyim. Geçen yıl işte e, Suriye'den Ayrılmak zorunda kalan leylek üniversitenin maskotu oldu. Bitti. Haber de hazır. <gülüyor> Ver arada bir tane şey peksimet. Yalnız var ya üniversitede bünyesinde He. o leylek yaşarsa çayla poğaçayla beslenen leyleye dönüşür yani. Dışarı çıkamaz ki ya. İşte, Uludağ'da o yüzden olsa, kantinde, kantinde takılacak koktay. Oğuzda sigara ha, öğrenciler derse girdiğinde sudoku çözecek gagayla. Ondan sonra da ders çıkışını bekleyecek. Valla çok güzel. Hakikaten öyleymiş. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi de takılmaya başlamış. Şimdi dur bakayım bunun bir ismi falan yok. Şu anda eksik. He. Hayvan şu anda bir yarım. Dişi mi? Öyle söyleyeyim. Dişi ise Leylek çok güzel ismi var kafada. Dur bakayım kırık kanadı. Oldukça kötü. Yemek yemiyor falan. Fıstık yok. Belli değil. Daha cinsiyeti bile belli değil. Yemek yemiyor diye <gülüyor> çünkü orada sabah çocuk giriyor. Öğrenci asistanlar falan filan. Hemen kendi yediği poğaçadan ona veriyor. Sonra adam önce bir yemek çıkınca yer mi Leylek? Çorba koyuyorlarmış Leyle'nin önüne. Sanki La Fontaine laf sokuyorlar oh, Leylek'e. Neyi evet. öyle ne diyor leylekler? Çor çorba yer ama güzel çorba. çorba da yer de kap önemli benim hikayeden anladığım kadarıyla. Doğru. Derin uzun ince kap olursa çorbayı da Bak yer. zamanında dinleseler de adam gibi o şeyleriyle fontene falan fıstık nasıl vermeleri gerektiklerini bilirlerdi. Ama... Balık, balık yiyor canım. Önüne koyduğumuz balıkları kendi yemeye başladı. Artık iyi olduğunu düşünüyoruz demişler. Ha. Ne seviyormuş Afedal? Barbun mu? Somon mu? Artık ne gelirse. Poğaca poğaca çok güzel. Balıklı poğaça teknolojisi de bu leylekle birlikte o bir daha da süre falan şey yapmaz ne muhatap olacak ya bir daha ben kana çırpmakla uğraşamam demiş Arar bir bacakları açmaya çıkıyorum demiş fakültenin önüne leyleye en güzel poğaçayı vermişsin ama yine de sürüm demiş balık demiş yani ha, öyle, öyle bir demiş? şey var İlle de sürüm sürüm de sürüm demiş leyleye altın kafesi koymuşlar ne var arkası var ya <gülüyor> Pardon ne arasında? kafese koymuşlar. Anam gagam anam gagam demiş. Küçük kafesmiş çünkü. Onu arkaya dememişler. O zaman bu kış Leyle konuşacağı benzeriz. <gülüyor> Doğru. Kışı atlatırsa bahar aylarında doğaya bırakmayı düşünüyoruz demiş. Şeyde e, Velayetini alan Barış Bey. Leyle'in velayeti. Leyle'in velayeti Leylek olması. Ya bu arada esas bomba gerçekten... E... Seni bir dakika... Ne? Dişi Leylek'le ilgili isim önerinin de alalım da. Leyla. Tamam evet. oldu. Hadi. Çok yertici olmaya gerek topla, yok. Topla topla topla topla topla. Toplan çık. Topla. Ee, sendeki de Bugüne kadar Büyük Hadron Çarpıştırıcısı diyeyim ben size. Tamam. Daha net kafanızda şey yapın. Gelecekten gelenler bizi koruyorlar diyorlar Yani Efendim, nedir bu? Efendim çok özür dilerim pardon. Ar arızalar oluyor ya sende. Ee, tamam evet. Esasında o arızalar neden oluyor? terminatördeki hadisenin tamamen birebir aynısı kopyası yani gelecekten gelen bir takım şeyler e, bu sendeki deneyin olması çünkü dünyanın sonunu getirecek ya Gelecekte de affedersiniz şey olacak ya. Bir zaman yolculuğu olacak ya. Ne kadar evet, güzel. Orada arkadan öne doğru geliyorlar yani. Başarısızlığı biliyorsun. bu kadar güzel açıklanabilir mi ya? Vallahi bence herkes açıklayabilir bunu. Gezegeni Hayır. korumak isteyen gelecekten gelen güçler tarafından sabote edildiği Çok artık netleşti. De, gelecekten gelen güçler biraz adam da biraz akıllı da 15 dakika öncesine dönmek yerine ya dön iki buçuk sene öncesine şöyle 15 milyon dolar mı ne 15 milyar dolar gömüldü Tabii canım sen oraya daha ilk kazma vurdururken gel kazmanın ucunu kır o 15 milyar doları kurtarın. Ya Ege, 15 Filmlerde yıl önce düşüyordu. 9 milyar dolar işte, harcamıştı yavrum. Ege bildiğim kadarıyla filmlerden falan biliyoruz böyle şey oluyor. Tam son dakikaya kadar işleri oluyor o tip kahramanların. Ya bir de bir çok... Son dakikaya kadar. Ya en bu... son dakikada müdahale edilebiliyor. Zaman yolculuğu değil mi? Koy benzinini biraz daha geriye gel. İşte gelince ondan sonra uğraşıyor abi. Terminator'da hatırlamıyor musun? Son dakikada mı geliyordu? Hayır. Ama bir buçuk saat o adam uğraşıyordu. Yok tır düşür. Yok, ya öteki. başkanım. Kötü adamla uğraş bilmiyoruz memle salam fıstık. Ya Terminatör dediğin adam bu işi en güzel sistemli yapamam. Daha çocuk doğmadan annesini öldürmeye geldi bu Terminator. E, ilk filmde. Oldu mu? Bak ne kadar geleceği görüştü. Her şey olacağına var Rastlan. O zaman gelme şey hiç gelmesin var. lan. E, değil mi? Yene ne yanana ne dayanır Ohtay? sonunda keşke öyle yazsaydı ya. Her şey <gülüyor> olacağına var olduğu anlaşıldı. Hayırlısı neyse olsun e, diye. Canım, bu. Ama bir şey soracağım ya. Şimdi zaman akıyor ya. E, yani o, siz, aki. akı. ...zaman aki aki aki aki... ...sen deneyin olduğu noktaya geldi... ...tamam... ...şimdi zaten patlama olduğunda delik olacak mı... ...çarpışma olduğunda... ...olacak diye bir şey yok ya... ...olacak mı olmayacak <gülüyor> mı... <mi? gülüyor> ...bir tane Ege köylüsü olacak diyor... Duydun ...olacak diyorlar... ...çünkü zeytini 15'ten yiyeceğiz diyor... <gülüyor> ...olursa zeytini bu... Dedim. Şimdi... <gülüyor> ...şimdi... ...olacak değil mi... Evet. ...olduğu zaman zaten otomatikman gelecek diye bir şey olacak mı... ...efendim... Ya kara delik Olmayacak. böyle kapatılmayacak bir şey delik yaparsın öyle. Kara delik geçikir belli ki bölgege gege türküsü var. O çinkonu yaparsın <gülüyor> Ne çinkonu ondan sonra yapalım? çık çık çık çık çık çakarsın köşelerine 2-3 tane battaniye kapat kara deliği. Kara delik dedin onu dünya yutacak kadar değişir şu, şu kadar elim kadar bir kara, e, kara delik E kadar bir kara delik tamam. Şimdi kara delik olacak ya e, otomatikman gelecek de yok olacak ama zaten patlama olmadığında patlama zaten olmamış olmuş oluyor. Yani zaten Anladık, oğlum, anladık Sen ya Sen de hiç los seyretmeyen bir adam olarak Bu konulara böyle sıfırdan giriyorsun ya Fahir <gülüyor> Ya ben ne bileyim abi Lost'a çözdüler mi bu hadiseyi Atlama diye bir şey mi var zamanda Lost'u beklerken Flash Forward'ı keşfettik biz hafta sonu An Ha yeni dizi, yeni dizi. Onu. İzledin mi? Hayır la, la, izlenir. i̇zlenir, i̇zlenir mi biz 3 bölüm seyrettik Dördüncü bölümü de yayınlanmış Amerika'da. Çok değerli bir arkadaşımız vardı. Onun DVD'si, orijinal DVD'si çıkmış. Orijinali ha, tabii, tabii ki. Tabii ki orijinali yani. çıkmış. Dedim ne zaman çıktı ya? Daha sezon tamamlanmadan DVD'ler çıkıyor mu? Amerika'da dedim, öyle. E, tepki almak için hani nasıl olmuş? Menüsü bilmem nesi, Hı -hı. kullanım kolay mı falan diye değerli arkadaşlarımıza gönderiyoruz diyerek gönderdiler. Bize e, güzel. Yani o da zamandan falan... Ne oluyor? Fıstık. Ne bitiyor? İşte 2 dakika 17 saniye kapatıyor dünya şarteli. Ee kimse bir şey hatırlamıyor. Aha işte bir gizli eller operasyonu mikrofonu. Ondan olunca. sonra 2 dakika 17 saniye Herkes bayılıyor donunu indirmişler falan. <gülüyor> Kim <gülüyor> Benim donumu onun Herkes bayılıyor, herkes bir şeyler görüyor. Belli bir tarihteki olacak bitecekleri görülüyormüş meğerse falan fıstık. Şimdi ayrıntı vermeyeyim ama güzel. Lost ne zaman başlıyordu Lost? Lost Şubat'ta başlar Ha Şubat'a Lost, kadar ben Lost ödemeleri ya. Şubat'ta başlayacak Lost ödemelerine kadar güzel vakit geçirilecek şey bir dizi gibi görünüyor bakalım 12 Abi bölüm bir söyleseydiniz Flash ya Lost'ta olay nasıl oluyor? Arttırılmış Arttırılmış, arttırılmış. Ha, 12 diye başlamışlardı 22'ye çıkarmışlar galiba Oo çok güzel Ya olay nasıl oluyor bana bir anlatırsanız ben de bilirim. Olay gidiyorsun Fahir bunlar televizyon dizisi olduğundan bunda pek açık sahne olmaz <gülüyor> Nüfus cüzdanını <cüzdüğünü Yani>. alıyorsun <gülüyor> Fahir Gidiyorsun şey. başvurma oluyor Ya atlamayı gidin. nasıl yapıyorlar ya? Zaman da Kameralar falan ya. Muhtar, muhtar yapar onu. Ha. Ya orada bir kağıt işiyle mesela e, mahalleye taşınma tarihi. 11 Eylül 2005. Tak onu al, alıyor 8 Ağustos 2004'e çeviriyor. Tak Zaten. zamanda yolculuk. Bir muhtarın bir kalem oynatmasına bakar. Bu kadar ya. Bu kadar canım. Muhtarla ha. aran iyiyse her şey hayat çok kolay. Bence Losda Muhtar diye bir karakter göse bizin <gülüyor> seviyi değiştirir Bir dakika kısa bir saniye. Biz bu olaya kaçında geldik? Herkes kimlikleri çıkarsın falan dese her şey oturuyor. 9. ayın on dördünde Bir anla değişir Losya. Çağdaş yayıncılık anlayışıyla modern sabahlar bir kez daha mikrofon başına sevgi dinleyiciler. Çağdaş yayıncılık anlayışı. <gülüyor> çağdaş <gülüyor> yayıncılık. ...çağdaş yayıncılıyız biz... ...çağdaş, çağdaş yayıncılıyız biz... Çağdaş çağdaş, ...çağdaş, çağdaş, çağdaş! Ayakta akışlamak zorundayım <gülüyor> bu arada. İnsanları çağdaş yayıncılıktan soğuttuk ama... ...biz bu yolda ilerlemeye <gülüyor> devam ediyoruz. ediyoruz. Evet, e, sevgili dostlar... ...aldatmanın ipuçları bugün gazetelere yansımış bir başka olay. E, İngiliz yazar var, Charlotte... E, 9 tane... Charlotte er mu? Charlotte. <gülüyor> Baba Charlotte'mış da babası onun dili dönmüyor mu? <gülüyor> babası Charlotte erkek diyeyim. çocuk istediği Nüfus memuru için Charlotte koymuş. demiş. Nüfus memuru yanlış yazmış. Charlotte yazmış. İşte Charles'ın Char'ı... E Char mı? Charlotte işte ya. <gülüyor> tamam. 9 e tane ipucu var. Bunu yapan erkek kesin kes aldatıyor demek ki. Bir. İpucu bir. bir. İpucu bir. Sizi kesin aldatıyor. Kesin aldatıyor. Bir, başkalarına kaçamak bakışlar atması. Sizi aldattığınızın en güzel göstergesi. Gözü dışarıda. Gözü dışarıda. Bu herifin gözü dışarıda diyorsun. Bakıyor. Bakıyor. <gülüyor> ee, cep telefonunu yanından ayırmaması ve sürekli sessizde tutması. Ses, cep telefonu yayında benim hep yanında ve sessizde. E benim de öyle. Birbirimizi benim da... aldatıyor muyuz? Başka yani... programlara mı gidiyorsun lan? Benimki mutfakta. Mutfak mı bırakıyorsun? Geçen sen aradığında mesela ulaşamadın. Aslında yayınlarken yay telefonu yayın yanında tutmak lazım. He. Doğru. Ben mesela kaç defa fayle... ulaşmaya çalıştım? Şeyin... Yayına cep telefonuyla bağlanmayı seviyorum ya. He. Evet. Yani bana ulaşamamışsın. Mesela Fahir'i aradı, Fahir'den ulaştın. Doğru. Ve o zaman tamam. yayında konuşamasaydın ne olacaktı? Tamam. Çişecektim. Yazık. Üç numaraya geçiyorum. Birbirimizi aldatıyor muyuz? Üç. O zaman var. Dinine... Şey istiyorsan. E, güven istiyorsan. O zaman karı koca akşam Sehpanın üstüne cep telefonunu koyacak. Evet esas durucu. Veya eve geldiklerinde sesi en son cep telefonları değiştirecekler. Nasıl? Üste i̇şte adam karısınınkini alacak. Karısı ha. adamınkini alacak. Çaldığı zaman karısı bakacak. Seni arıyorlar. Hmm. Bir bayan. E i̇şte bir... Ee, ne kadar kim varsa. Bir başka bir bayan. Grup diye bir şey <gülüyor> geldi. Evet, yani, Kimdir falan diye. Yani, orada orada şey gruplama olacak. özelliği oluyor ya bazı telefonları. He. Bizim grup. Kafalarlar <gülüyor> falan diye böyle ha. bir şey. O, o gruptan arıyorlar diyecekler mesela. karşılık da herkes kontrol edecek. Bence gönül rahatlığıyla birbirini verebilmesi lazım. Dış görünüşüne, giyiminle aşırı özen göstermesi ki Oktay Demirci'nin üstünde hafta sonu yapılmış alışverişin etkileri gözüküyor. Evet, Oktay doğru. Bey, neler söylüyoruzacaksınız? Parayı buldu ilk önce. <gülüyor> Bak nasıl başladım cümleye hemen fiili değiştirdim yani. Hakikaten ha fiili değiştirdin. Vallahi korkulur senden cümleye başladın ha, fiili değiştirdin ee, ne bu... yapacakmışız yani Dış pasaklı köyüzü... olacaksın yani. Göz... pasaklı mı olacağız yani, yani öyle, aldatıyorsak leş... pasaklı mı olacağız aldatan adam pasaklı olur arkadaş tamam. konuşurken ağzını eliyle kapatması burnunu kaşıması ve gözünüzün içine bakamaması eli ayağı oynayacak yani ha. eli ayağı durmuyor gözü dışarıda bunlar zaten en güzel göstergeler gözü başı oynamasın diyor yani <Gülüyor> Vallahi esas yine dizilerden öğrendiğimiz kadarıyla esas göze göze bakarak daha doğrusu gözünün içine bakarak konuşan kişi yalan söylüyormuş Ve ne alakası var diye ee, Yani böyle oraya buraya bakarak e, Konuşan adam Zaten şey doğru söylediğini gösteriyormuş Şu an dizi zaten bir buçuk saatse 45 dakikası Bakışmayla geçiyor Bir de anlamıyorsun ki nereye baktığını Aşkı yani Fefno'dan mı var Aşkı Fefno'da öyle canım <gülüyor> Abicim sürekli kamera değişiyor sürekli bakışlar ah. Oradan ah. takip ediyorlar insanlar ya artık Tabii canım. Ee, önceden pasaklıyken birden çamaşır çarşaf değiştiren birine dönmesi. Hı hı. Çarşaflar kirleniyor demek ki düzenli. <gülüyor> Çarşafları düzenli değiştireceğim noktayım yani. Bu iki kere iki dört. Sizde çarşaf kaç günde bir değişir? Valla şimdi artık e, haftada bir değişiyor. Haftada bir mi? Hı hı. Bizim çiş problemimiz var da. Bu Ali'nin <gülüyor> okula başlamasıyla beraber ben heyecanla katılmaya başladım. Bizim, de, bizim deyince sen sanki... Ha Hasan amca, senin olduğu gibi ya. Bizim problemimiz zaten. Evlenme hanımefendi umurunda değil. değil. Aa yatıyorum burada diye. Ege'de bütün yatağı af ki yata... kendi tarafına yapıyor yani. Öyle değil Ondan mi? Gecim, efendim, herkes. Yatağın kendi... içinde şey gibi örüncek adam gibi şey yapıyoruz ya. Islak olmayan yerleri yatmak için yamuk yumuk yatıyoruz. Sabah gene omzum çıkmış benim. Omzum mu çıkmış? Yataktan omzum çıkık kalkıyorum. Ege e, altınıza naylon serseniz de muşambıra alalım size. Muşambıra'ya sar istersen beni. E valla Koy buzluğa. Ben kaç yılımı muşambıra üstünde geldiğiniz... geçirdim be. <gülüyor> Hiç kıkım çıkmadı valla. <gülüyor> evet devam et sen Ege. <gülüyor> buzluktan çıkan insan ayında. Ben bıktım bu tiksinle kıştan ya. Aynı ya. Var ya ben bir kere yapmıştım öyle. Aynı. Ne? Mesela bir arkadaşımızı koymuştuk biz. Tabii biraz sığmamıştı o parçalayarak koymuşuz çıkardık Nisan'da aynını koyduysak öyle o tazelikte. <gülüyor> Biz dakika 20 mikro atıyoruz. Başka e, fire vakti devam ediyor. Aldatılan Siz... kadınlara yol göster. Aldatılan kadınlar sizi kendiden uzak tutuyorsa, ahan da sizi aldatıyor demektir. Bunlara dikkat edin. Ne kadar edin. enteresan şeyler söylenmiş araştırmada. Evet. <gülüyor> Gözünüzün içine <gülüyor> bakamıyorsa sizi <gülüyor> aldatıyordur. <gülüyor> Gözü dışarıda kesin aldatıyordur. Gözü dışarıda telefon, <gülüyor> telefon telefon. Telefonun <gülüyor> seslisi kesin aldatıyor. Allah belasını <gülüyor> versin, <gülüyor> versin onu. Allah belasını versin. Yalnız çok acı bir şey e, şimdi aldatan, aldatılan kadın mağdur ya. Evet. Hı, bir anda yani bir kadını düşün. Hmm. E, bir anda kendini Nazire şenlendiriciyle aynı saflarda bulması bir kadın için bir tokat değil mi? Hani evet. o lanet olasıcı adam tamam aldatsın. Allah da cezacığını versin ama bir anda sen neredesin? Efendim Nazire Hanım çağırıyorsa gel kız gel buradayız. Gel. Bu da bir dualar. burada daha güzel duyuluyor falan diye çağırmaz. Yani şimdi düşün böyle bir üniversite bünyesinde hmm. kariyer basamaklarını şey yapıyorlar falan filan. Ondan sonra e, rektör olmak için adı geçen bir kadın. Tak. Tak bazire şenlendiricinin yanında. Buradan da bağırıyoruz belacı yanı mı diyoruz belasını mı? Çünkü belacı yani ya yanlış yolu gider, falan tabii, tabii. diye. Bunu açıklamaya çalışıyor. Zor şeyler. Bir kadının gerçekten yani aldatan adamı da ben düşünüyorum. Yani acaba kaçını aldı, aldatıyor da yani kendini aldatabilir. Bence, yani yani. bence de kendini bence bence aldatıyor. Yani kişi orada kendisini aldatıyor değil mi beyler? Hem, de, mi hem de çok zevkli. <gülüyor> İster yani şey demiş adam ya böyle bir başkalarıyla kaçamak yapıp kendimi aldatacağım ya da evde banyo girip orada da kendimi aldatacağım Düşünüyorum yani bu da daha şeymiş gibi geliyor bana <gülüyor> evde banyo girip kendini aldatma demedik aynı karşısında kendini aldatma da bence aldatmadır yani <gülüyor> aldatmanın yaşı yok <gülüyor> bakallarda ilgisi kopya çekmek doğru böyle, şey. böyle gülüyorsun ama aslında son derece Nasıl geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Günaydın, günaydın, ay, ay, günaydın, günaydın, günaydın. Armanın komşuları modern savalar çalı şençlik amlesi çizgisinde yayınla yayıncılığına devam ediyor. Buyursun efendim. Televizyon bir kere daha küsleri barıştırdı. Dargınları barıştıran sihirli kutu. Aynen öyle. 12 yıl önce bir maçta birbirlerini sıran. Tyson'la. iki evet, sporcu Birbirini Mike Tyson. Birbirini ısırmamıştı ki Mike Tyson. E i̇şte Mike Tyson onu ısırmıştı. Hollywood'un e, kulağını, affedersin ısırma da değil, koparmıştı. Evander Hattaş Holyfield. Çoklatası ne yaptılar ya? Koparılmış kulak şeklinde. Mike Tyson o adamın ağzını, burnunu kırmamış mıydı ya? Bir de niye kulağını ısırıyor? Ağzını, burnunu falan kırmadı ya. Sen Holyfield'ın neyini kırıyorsun ya? Değil mi o maçta Mike Tyson? Zaten yeniliyormuştu diye. kulağını. Yenildi ısırdı. diye mi kulağını ısırdı? Diskalifiye edildi de. Maç ısırdı. devam ediyor. Bu boks maçlarında maç devam ederken kim kimseye kim şey biliyor. çok belli olmuyor He. anladığım kadarıyla maç devam ederken ısırınca hop maçı zaten tatil ettiler bitirdiler mi artık neyse ondan sonra bir yıl rinklerden uzak kalma cezası oldu Sonunda bir şey zaten emekli olmuştu falan ben profesyonel boksla ile ilgili bir şey soracağım sor güzelim bu adamlar maçta gerçekten vuruyor mu ya tam böyle vuruyormuş gibi ya yapıyorlar. hakikaten vuruyorlar mı vuruyorlar ya, ya Allah ne verdiyse giriyorsun kardeşim yani senin, o... senin sorduğun boks dediğin şey değil değil mi bu birbirinin üstüne atlayan Hulk Hogan'ın şeyleri değil gerçek normal yani ağaç vuruyorlar bir kişi canım. de çıkıp da ya hayvan gibi vurmayın bunu anlaşalım masa başında kimin kazanacağı belli olsun bir sene sen kazan öbür sene sen kazan falan yani birbirlerini vurmadan bilek yüreşiyle bir şeyle halletseler de ringde vurur gibi yapsalar daha iyi olmaz mı ağızları burnları kırılacağını mantıklı geliyor. Yani şov maçı tipi bir şey mi diyorsun? Şov maçı olsun ya yani. ne vuruyorlar koca koca adamlar. Ya işte bilek küreşi yapamıyor ki bu o adamlar. Babası Ama deşarj oluyorlar Ege'cim. Deşarj önemli. Gitsin orada topuna vursun. İşte topa vurmakla ete vurmak. Bilmiyorum. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak ne güzel. Ben hiç özetledim. Hiç topa vurmakla ete vurmak bir olur mu diye şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bir de topa vurmayı bilmiyorlar ki bunlar. Nasıl? Topa vurmayı bilseler top şey yaparlar. Topa vurmayı bilmiyorlar. bu herifin şey dediği işte ya. Bu dıbı dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb dıb bir şey Orada Bitar. bir de şarj olamıyor Aa, mu? Orada işte tam dağlara o... koşuyor şey yapıyor falan. Negatifini almaz adamın ya ama et. İlla yani. Çünkü mesela bir yerimiz şiştiği zaman oraya ne koyarız biz? Et. Et koyarız doğru. Yani, yani hayat kendi içinde Tabii zaten ki durumu, durumu iyi olan aileler et koyuyor. Ya bazıları da mesela tavuk et koyuyor. <gülüyor> Patates koyan var. Patates koyan var. ekmek koyan var. <gülüyor> Çiğnenmiş ekmeğe kadar gider. Bazıları da kuru fasulye. Ne farkı var ya bu da et? O da, o da et, et, o da et. Burası da et, burası da Kimi et. Kimi balık koyuyor, alabalık koyuyor, kimisi koyu. Beyaz olurdu. et koyan Beyaz var. Beyaz et koyan var. Ama esas bu işin piri kırmızı Kaz. et. <gülüyor> kırmızı, <ettir>. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı et. <gülüyor> Oprah barıştırmış bu iki boksuru. Ya Oprah <gülüyor> da boyuna, hususuna bakmadan kimin arasına girdiğine bir dikkat et ya. Sen ayırabilecek misin onları bir araya getirdin? Bir tatsızlık çıksa ne yapacak? Ondan sonra Mehmet Öz dikecek Oprah. Doktor Oz'un ilk bölümünde Oprah'ın parçalarını dikiyoruz. O, kadın çok etkili ya. Oz büyücüsü yani, Doktor Oz. Kadının girdiği ortam bir nezihleşiyor. Dün affedersiniz gece halı saha maçı vardı. Birisi de kız arkadaşını çağırmış yanlışlıkla. sonra ya anlatıyorsun? Maçtan sonra şu ben, şu sen kendi anını mı anlatıyorsun? Anını mı anlatıyorsun? Oprah'la yani, nasıl ama. birleşecek çok merak ben ediyorum. Evet. Oprah'la şöyle birleşecek. Buyurun. Yani e, maç tabii biliyorsunuz tam bir mücadele örneği. Orada hayatın kendisinin aynısının... Minya Türk Hale maçını düşün yani. Doğru. Halı sahaya indirgenmiş halini düşün. Tamam. Ben de biraz hırsa kesiyorum. Hırsa kesince de ister istemez dilim bozuluyor. Küfürlü konuşma. Biraz küfürlü Çünkü ha. kız çıkınca şey dedi. Yalnız siz çok küfür ediyorsunuz dedi. Yok canım ne alakası var? Yok yok. Siz baya baya küfür ediyorsunuz dedi. Ve o, o andan itibaren şey oldu. Yani ortamda bir bayanın olması e, tamamen haleti i Ruhiye'yi değiştiriyor. O yani bir e, kadının ulaşabileceği en... Zirve noktası. Tap yaptı kadın ya. Tap yaptı yani. Yeah. Hollywood'ta. Ben aralarında herhangi bir. Yani küsürde... şunu diyorsun. Evander Holyfield'la Mike Tyson'ı Nazir eşenlendirici de barıştırabilir miydi? Bilirdi. Bilirdi. Bir kadının olması çünkü. Bir ortamda kadının olmasa tabii ki. Ama tabii şimdi piramitte düşün. Nazir Şenlendirici'nin piramitteki yeri. De, zirve. Zirvede. Zirve. O da Oprah'da mesela zirveler. Oprah'da zirvede doğru. Zirvelerin kadınlarından bahsediyoruz bu hafta. <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun yani böyle bir endişelenmenize gerek yok bunlar barıştı 19 Ekim 2009 Modern Sabahlar Çağdaş Yayıncılık Anlayışıyla Nazire Şenlendiricinin adını yersiz bir şekilde bir kez daha kullandı Buyurun efendim <gülüyor> Öyle mi Çağdaş Yayıncılık Anlayışı diyorsunuz bu ne demek diyenlere işte en güzel açıklama <gülüyor> Çağdaş Yayıncılık budur ya Doktor dizileri korkutuyormuş insanları House'dur efendim Grey's Anatomy'dir bunlar başarısı Gray anatomy beni hakikaten korkutuyor. Yani şimdi bir hastaneye gidiyorsun. Orada can derdindesin. O beyninden tümör olacaklar, başka şeyler yapacaklar. Ameliyathaneye güvenerek doktorların karşısında donsuz bir şekilde yatıyorsun. Doktorun derdi ay onunla asansörde mi iyi Öbürüyle orada bir şey ay o, o beni bastı. Ben de onu şurada basarım falan. Kafası bununla meşgul olan doktorun sen karşısında yatabilir misin ya? Niye abi? Öyle öyle oluyor mu ya? Bizim Bezal'dan... Doktorlar dizisinde öyle miydi? Kutsu'yu gördük Kutsiyi işte. Kutsi oynatırsan tabii öyle olmaz. Kutsi'nin derdi. Ulan bir albüm çıkardık olmadı. Kendimizi verdik beyaz örneğe. <gülüyor> bir kere daha Çağdaş Yayıncılığı'nın <gülüyor> örneğini sergiliyoruz bence. Kutsu'yu Kuts... yerli yersiz almaya başlayalım. Kutsu başladım. kimin ev arkadaşıydı ya? <gülüyor> <gülüyor> Kutsi... Çağdaş Yayıncılığı bunu bilmemizi gerektirir. Kutsu şey... kimin ev arkadaşıydı? Çilek Berksan, Berksan, Berksan, Berksan. Berksan ve Kutsi zamanında biliyorsunuz sevgili dinleyiciler ev arkadaşıydılar. <gülüyor> Ve modern sabahları iyi takipçileri bunu biliyor olması. Lazım. Çünkü <gülüyor> yerli yersiz birkaç kere konuşuldu bu konu. Yerli yersiz değil, çağdaş yayıncılık anlayışını gerektirdiği yerlerde. <gülüyor> ya yani ben öyle doktorun karşısına hiç yatmak istemem. Ben isterim doktor ya yani hasta gibi. Uykusuz gece geçirsin bir gün önce ay bu ameliyatı güzel yapacak mıyım falan filan diye. Başka bir şey düşünmez. Onunla mı asansörde mi şey yapsam bilmem. De, Grey's Anatomy komple mi? şey üstüne mi? Yiğit üstüne komple. mi? Yiğit mi? mi ben de izlemedim hiç Grey's Anatomy. Ben izlemedim. <gülüyor> Kutsiden sonra bir soğudum niyeyse. <gülüyor> o bana soğuk davrandı. E ben de yediğim <gülüyor> o zaman asansörde bir işim. O bana ters baktı. E Aha. ben de yedim bu sefer öbürüyle o zaman asansörde. asansörde. <gülüyor> asansörlerinde şey yazmasının sebebi o mu? Asansörde yani şey lütfen yapma. buraya sadece personel falan fız. <gülüyor> personel rahat rahat çünkü. <gülüyor> Allah Allah ya. Biz de bir bekliyorsun bekliyorsun. E İyi o zaman asansörler hastanede 8 kişilik falan büyük oluyor. Rahat olsun diye. İleriki sezonlarda. 8 kişilik olsun falan. abi o zaman. İleriki sezonları düşün Oktay. Ne oluyor ileriki sezon? Kalabalıklaşıyor kadro. Kreyson'un sü mü ben bunun üstüne mi dizin? Yani ameliyat korkusu yapalım. Tıp fakültesi Her... tercihler artacak bu programımızdan sonra. Herkes birinci tercih. Yani buna özenerek tıp fakültesine giren varsa da şey hayal kırıklığı oluyordur. Ne? Böyle başlıyor şeye ilk nöbetinde hadi asansöre binelim. Hı. Lan ne dur dizilerden görmüş görmüş bir takım pis adamlar tıp fakültesini doldurdular. Asansörleri <gülüyor> doldurdular. <gülüyor> <gülüyor> Beni korkutuyor bu... valla ama bak Doktor House gibi doktorun olsun tamam bir iki laf soksun bana ama sonunda iyi olacaksa iyi. Doğru. Doktor House gibi mi doktorun olsun? Doktor Foreman gibi mi doktorun olsun? Doktor Foreman gibi bir doktorum olsa ben ikinci doktor isteme hakkımı kullanırım. Hasta olurum. Ben Doktor Jack gibi bir doktorum olsun ister. Ah Doktor Jack'i de ister. Doktor Jack. Dr. Jack, yani... Jack Shepard mı? Jack Shepard tabii ya. Jack, Jack Shepard'i istermişti. O zaman derim ki Doktor Bey ben size emanetim. Ne yapın, ne edin beni düzeltin. Doktor Jack Shepard mu Fahir yoksa Jack Shepard'in babası gilmi? Jack Shepard babası gibi ne yapıyor onu zaten Gerçi onun da kafa karışık Şimdi biz doktorları böyle insan üstü varlıklar Olarak biliyoruz ya Hı. Yani sıradan insanlar olarak insan gidiyoruz. üstü varlıklar Beyaz önlükleri falan görünce insan üstü varlıklar bunlar yemez içmez sadece Bizim iyiliğimizi düşünür gibi Yaklaşırken Bu diziler yüzünden doktorların insan yüzünü gördük Onların da dertleri var Onlar da asansöre alt girince Aklılarına başka şeyler geliyor diye O moralimizi bozduk ve sağlık sektörü ne vurulmuş bir darbidir diyorum ben bu. Bir balta, baltayla resmen bunları. Baltayla şeyine... girmişler ya. yani. Bu olacak iş değil ya, olacak iş değil oktay. Yani. Doktorlar dizisinden sonra ben size Fatih Terim'den esas bomba açıklama geldi. Atletico Madrid'e gidiyor Fatih Aa, Terim. Bugün açıklama yapacak Fatih Terim. Yarın var ya bütün Türkiye Fatih Terim konuşacak. Ben size söyleyeyim şimdiden hazırlayın kendinizi. Beyler hazırlayın. bana müsaade demiş. Ben İspanya yolcusuyum. E, prensipte anlaşmış. İspanya Ligi'ne iyi başlangıç yapamayan Şampiyonlar Ligi'nde... Ne de zaman açıklama yapmış ya daha bugün açıklama yapacak. Bugün açıklama yapacak. Pazartesi pazartesi <gülüyor> dedi. Herkes kendini ben güzel sırf... Fatih terimin açıklamasını ne demek için kazak Fatih terime yakın kaynaklar kazam mı giyeceğim geçeceğim televizyon karşısına Fatih terime yakın kaynaklar kim olabilir o Müfit öz kasap. <gülüyor> <gülüyor> şapka Ertekin deseydim ya lan niyeceğim Er de... Er kasap. Er kasap. İşte Er Er <gülüyor> Ha er kasap, ha öz kasap yani. Kim bu kasap ya? Nedir? <gülüyor> müfit müfit Erkasap er ya. Müfit Erkasap <gülüyor> Asla aşı varmayacak Sağ kolu. <gülüyor> Sağ kolu. Sağ koluymuş. Yereceli mi? Falan mı? Hayır canım. Müfit Erkasap ya müfit er herkes er bilir ya. O... Yanında Eski... şey... Müfit er kasap var ya. Futbolda anlamayan adam bile müfit er kim olduğunu bilir Ege. Yazıklar olsun. Hemen gidiyoruz müfit mesela... Erkasap kasap posteri alıyoruz. O şey... Bence Ege. maske diye yapalım. Hepimiz müfit Erkasap kasap maskeleriyle yayına girelim. Ah, ah. <gülüyor> sen hani yanında bir tane adam vardı ya hatırlıyor musun onu uzun boylu Mustafa Denizli. Faire <gülüyor> ee, yanında bir tane adam sen hatırlıyor musun? Ko Ko muydu? Jupiter <gülüyor> varın yanında Mustafa Denizli var. Eski şey mi diyorsun? Galatasaraylı oyuncu mu diyorsun? Evet Ege'nin bu güzel yaklaşımından sonra zaman sorunu ha. olsa da yaklaşımı doğru adamı. Doğru değil, değil, değil, değil mi? İkinci yanında. adımı diyorsun yani. Evet. Yüp Derval'ın yanında Mustafa Deniz var. İkinci adam. Onun gibi işte mümkün Erkasap'ta. Tamam. Bu da teknik ya. adam sonuçta yani. Yeni tek... şerif falan değil. Değil Yok. canım hayır. Teknik ekip. Teknik ekip. Yani. Yani. E beraber gidiyorlar beraber gidiyorlar. İspanya yolcusu. Yok açık yakın kaynaklar diyorlar tam olarak bugün açıklama gelecek yani ee, nasıl gideceğim neyle gideceğim ee, aktarmalı mı gideceğim nasıl gideceğim onların hepsini demiş açıklayacağım demiş bundan sonra İspanya ligini en yakinen takip eden biz olacağız. Atletico Madrid Jesse De Dejes İspanya liginde Barcelona var değil mi? Daha çok Messi Barcelona, Barcelona var. Başka Şur. hangi takım var İspanya liginde? Valencia var. Valencia, Valencia var. var Bravo'ya başka. Söyledim şu faeri bir utandır. Atletico Madrid hadi bakalım. Real Madrid. Real Madrid bak Villa Seray. Villa Seray değil, Villa. Real. Real Madrid'den. Söyle. Ee, Real Sociedad. Real Sociedad. Aferin bege. Ondan, ondan sonra. Onlar taraftar. Aferin bege. Onlar Sevil. Adret, sevilla Vallahi bir abi bu. Tamam. Ondan sonra yeter. Si yeter. Semilla. İşte bu bitti. <gülüyor> Adam artık olayı bitirmiş. Bundan sonra akar, Ege kareciğinden sorulur. La Liga'yı sana veriyoruz Ege. La Liga. Stres varsa cinsellik yok arkadaşlar Hadi buyurun efendim. Stres in. Cinsellik, Zaten cinsellik yok diye stres var. Bu böyle bir şey bir kısır, kısır dönüyor. İlk başta işte tarihçiler araştırmış onu. İlk başta hangisi çıktı diye. ilk başta stres çıkmış ortaya sonra cinsellik kaybolmuş. He. Cinsellik yok diye stres çıkmamış. Stresi o zaman bu mariduvarlarda hiç resim olmayacaktı. Stres bilezikleri de yok tabii. Dünyada 152 milyon erkek cinsel fonksiyon sorunları yaşıyor. Fonksiyon. Cinsel fonksiyon. Yani... Fonksiyon normalde bu adamların stresi olmasa hepsi İsviçre çakısı gibi değişik fonksiyonlarını <gülüyor> gösterecekler ama şu anda fonksiyon sorunu malfunction 2000... <gülüyor> 2025'te 222 milyon kişi cinsel fonksiyon sorunu yaşayacak mal arkadaşlar fonksiyon ya. sorunu yaşayanlar var mı fonksiyon? Yani mal malfunction'ın tam açıklaması işte mal, mal, mal var malfunction yok <gülüyor> yazık e, ne yapacaklarmış bunlara çay ne basayız ya, bunlara e, Doktor öz yardımcı olsun Stresten uzak durun arkadaşlar demişler Ya nasıl Bu uzaktır ya? Yani nasıl Ne yiyeceğiz uzak ne işte. içeceğiz Süre azalıyor demiş hmm. Ne süresi Onu Vakit yok gemi kalkıyor artık demiş <gülüyor> Onu söyleyemeyeceğim demiş Oktay demiş. <gülüyor> Sebepleri falan filan bunlar uzun uzun konuşuluyor <gülüyor> Ev ödevleri tedavisi Ev ödevi, ev ödevinden geçiyormuş Birçok erken zaman zaman <gülüyor> Dönü ödevi hazırlasınlar coğrafyadan <gülüyor> komşuları. Aydın. Bir, Kütah Birçok erkek zaman zaman e, problemler yaşıyor. E, daha sonra sorun kendiliğinden düzeliyor. Tedavi gerektiren durumlarda da başarılı sonuçlar elde edebilir. Bize bu sorunla gelen bir erkeğin öncelikle psikolojik yapısını inceliyoruz demiş uzman. Sorun psikolojik nedenlerle ortaya çıkıyorsa boş e, hmm, boşu boşuna, boşu boşuna <gülüyor> uğraşmış oluyoruz demiş. Ve ev ödevleri veriyoruz. Ev ödevleri kişinin eşiyle beraberken yapacağı bir takım çalışmalardan oluşuyor. Yalnız olacak. ev ödevini Şeyde yaptıran varmış. Annesine babasına yaptıran varmış. Kendisi Playstation oynuyormuş. şey ev ödevini yaptırıyormuş. Manyaklar ya. Ya. O manyaklar giriyor ya. O manyaklar <gülüyor> girer. Herkesin kendi bence ödevini kendisinin yapması lazım. Doğru. Kremler öneriyoruz demiş. Buyur. Krem. Ne kremi ya? El kremi. Evet. <gülüyor> demiş? Elinizi sık sık yıkayın demiş. Ama tedavi de amaç ilaca bağımlı olmadan kendi başına kontrolü krem, sağlamak. Krem. Tedavi değil. dediğimiz krem. <gülüyor> kendi başına. Hand free mi demek? Ne demek? E, Hans nedir Hans? E, E kremi yani. El'ler serbest. Norveç'te Opsi balıkçılar olur. böyle kremliyorlar, <gülüyor> uzun balıkçılık gecelerinde. <gülüyor> yani o yüzden amaç ilaca bağımlı olmadan kendi başına kontrolü sağlamak Tabii ki hepimizin amacı bu da insan bazen ister istemez bağımlı oluyor Oktay bunda yatsıyamayız yani Doğru Bir anda değişir vaziyet İyi insanlar o ders devam ediyor Saat 9.31 gündeme okuyoruz uyursunlar Buyuralım canım Beren bomba gibi Beren bu sefer yast yastık da yok arada kim Beren? Ee, e... Beren. Bihter. Bihter. Bihter. Çok konuşulmuştu. Bugüne kadar herkes bunu konuşuyordu ama son filmi var. Filmin adını da söyleyeyim. Gecenin Kanatları. Gecenin ben... Kanatlarındaki cesur sahnelerde yastık kullanılmadığını belirten yetkililer. Cesur sahne dediğim? Ee, e, sevişme sahneleri yastıksız. Orada gecenin kanatları görünüyor mu tamamen? <gülüyor> Kanatlar ama nasıl? Yandan görünüyor mu ben baktım. Ka gecenin kanatları. Tam al değil Her gölgesi yandan. Gözüküyor abi, yandan değil. Herhalde abi. şey yani yine yastık var falan diyecekleri böyle bir şey olsun diye. Yastık yok. Yastık yani yok. Nispet yastık, yapmak yastırma. için böyle yandan çekmişler. Yastık yoktur diye. <gülüyor> 11 Aralık bir yerlere not edin. Niye ne oldu ki? Tüm Türkiye 11 Aralık'ı bekliyor. Gecenin kanatları 11 Aralık'ta vizyonda. 11 Aralık'a kadar artık kendi kanatlarınızla uçun. kendi imkanlarıyla 11 Aralık'tan sonra gecenin kanatlarıyla beraber uçuşa geçiyoruz. Ee, bu birinci. ikinci. Varan bir diyor. Varan bir. <gülüyor> bu birinci ne demek ya? Hakikaten magazin programları Bu birinciydi. Bir, bir ikincisi o kayda. Bir, bir ikincisinde yarın New Orleans'ı mesken mi tuttun diyorlar her keşler New Orleans'den ev alıyor. Söylüyorum. Ee, evet. Ünlü aktör Nicholas Cage Tatsız Kral Pele ve Nadia Komaniçi de New Orleans ünlüleri arasına katıldı. Ünlü aktör deyince Nicholas Cage geliyor zaten. Tabii <gülüyor> Cage. Ya o adamın saç tipi ne iğrenç ya. Ondan mı kaynaklı? Nicholas Cage'in güzel bir tarafını söyle saç tipini sana savunayım. Aa, Şurası Nicholas Cage'in gözleri mi? çok güzel. Aa gözler. Nicholas Cage safi gözleri. Boncuk bir ya. Nicholas Cage'in güzel kötü adam olduğu film yok değil mi? yapamıyor değil mi? Kötü adamı. Güzel yani. bir filmini söylesene bana Nicholas Cage'in. Ben seviyorum Cage zaten. Nicholas Cage'in güzel filmleri Cage var da. Mesela. Ege, Ege seviyor. Ben Nicholas Cage'i seviyorum. Saç en Mesela Melekler Şehri. Ben Nicholas Cage'in bir dolu filminin hastasıyım. Örnek ne, vermek gerekir. Bak bir kere en başta Adaptation. En güzel filmlerden biri. Hem Osun Nicholas Cage'in en güzel filmi hem de Gelmiş benim geçmiş. sevdiğim en çok sevdiğim filmlerden Tamam filmler, Adaptation, adaptation. Film. Başka? Manchistic Man. Dolandırıcılar. Dolandırıcılar kralı diye ülkemizde oynamıştı. Ondan sonra evet, e, var. şeyler var. <gülüyor> Bu National Treasure 1 2. National Treasure 1 2. Vederman. izlediğim <gülüyor> en çirkin filmlerden. Yani. Vederman. Benim seyrettiğim en güzel film galiba. Huş O da var. 5 e beş tane film yeter bir. 5'te 5 miyorsunuz? 5'te 5. Hı hı. Kö kötü filmleri ben size söyleyeyim. İşte 60 saniyede gidip gider. Dünya turu. Hakikaten <gülüyor> o, bir o, o biraz acıklı bir filmdi. Araba çalmalıydı. çalmalı. Ya Nicolas Cage bir Kevin Costner ya. Face iki. Off. Face Off veya evet, Facebook. Onun çok güzel kitapları vardı. Nicolas Cage yani çok güzel filmleri olan çok çirkin bir adam. City of şimdi, Angels. Mesela. City of Angels'ın sonunda kadınla kamyon, kamyon çarpması kadar komik bir şey de <gülüyor> herhalde yoktur başka filmde. Ama sonunu söylediğine gelen. Ben, ben de bisikletle gideyim falan. Kamyonla ah, çarpıp Kamyonla çarpı, alt feli vurulup <gülüyor> levyeyle kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Varan 2. Niçin izleyicin güzel filmleri var? Hakkını yemi. Sonra şey Living Las Vegas'ta güzel. Tamam var? var var tamam. Ama adamın tipik ayık. O da bir gerçek. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Ee, o da niçin? Niye... O tiple kötü adam olabilseydi birazcık tipik ayık. Habe o tipte Hazır... hiçbir şey olmaz. Fashion Geçen gece. Anne, çok çirkindi face of'ta. Oktay Huk. söyleyeyim sana. Ağzını çamçır çam terek kötü adam olmayı çoktan. O öyle, tip, öyle bir tip. Adamı ne ondurur ne öldürür. <gülüyor> <gülüyor> Anca idare eder abi bizim yani. Ağır oldu be Fahri. Ağır çok ağır, şey. ağır konuştuk. Nasılı fasılı yok abicim ya. Bir insan bir diye nasıl bir adam bir şey oluyor başrol oyuncusu bu kadar. Benim bildiğim. İnsan bir artist olacaksa önce bir tipine bakacak. <gülüyor> ya onu diyorum işte. Bu Hollywood'un kapısında o yazısı var ya Hollywood diye. 16 küçük yazsınlar. Önce bir tipine bak. Tipe bak. Ha, tip, yani o yazılacak. İnsan Hollywood'a geliyorsun büyük hayallerle falan. O yazıyı görüp orada başka bir emlak sektörüne girersin. Sigortacılık yaparsın. Illa Hollywood sonuçta yani şey bir sürü alt temizlik şirketi kurarsın. Bir Doğru. Sürü, yani, o Ünlü, ünlülere... Yaşam koçluğu yap hiçbir şey bilmiyorsa. Şirketin adı belli. Koçum benim limited aşa ya. Bu hayat Doğru. koşuluğunu en güzel bir şekilde ifade edecek bir şirket. E ne yapıyor şimdi? Ee... Bunlar New Orleans. Komple şu anda Sibel Canından Nantuş'a Herkes komple New Orleans, New Orleans, New Orleans. Yükselen değer New Orleans. Yatırım yapacaksanız New, New Orleans. Orleans. Başka yere yatırım yapalım, dövüyorlar Yani New Orleans dışında bir yatırım ben şu anda O zaman niye Gülşen Londra'ya gitti? Aa, madem ya. New Orleans. <gülüyor> neden herkes Londra'dan ev alıyor pardon Fahir bunu açıklayabilir misin Oktay Demirci'den çarpıcı soru yalnız bir şey söyleyeyim mi burada teknik yönetmenimizin varan bir mi demesi varan bir değil New Orleans şarkısını hazırlaması lazımdı Gülşah Kutlu'da mı çağdaş yayıncılıkta böyle bir şey yok ki neden bahsediliyorsa onun şarkısını çalmak eski moda yayıncılık olur mu ya eski moda çağdaş yayıncılık bu zamanında nasıl çağdaş yayıncılıktı şimdi de esas bu yani olay bu trend bu noktada Fahri doğru söyledi. Al sana bu... çağdaş yayıncılık o zaman. Bu mu şimdi çağdaş yayıncılık oldu? Sesi kısık da ondan çağdaş Sesi yayıncılık oldu. Sesi kısık da ondan çağdaş yayıncılık oldu. Tamam. Olmuyor. Ben tam Bak. New Orleans derken açacağım. <gülüyor> tamam. Şimdi New Orleans konuşuyormuşuz biz. <gülüyor> Hadi konuşalım. Şimdi New Ne diyorsunuz Fahir... beyler? New Orleans diyorum. Siz ne diyorsunuz? Oktay. Ne diyorsunuz? New Orleans. Valla e, şey çok iyimiş, Ev fiyatları falan çok iyimiş. Yani gayrimeşguldü New Orleans. Yani, Demiyor New Orleans daha konuşmamız var. Daha konuşmamız var. O, yani, <gülüyor> Evler tabii gelip geçici sonuçta önemli olan komşuluk tabii ki. Yani New Orleans'ta da komşular birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. New Orleans demek ne demektir? Candır ne ya. Yani Kimdi New, New Orleans Or belediye başkanı ya? New Orleans belediye başkanı. Louis Armstrong. <Gülüyor> Yok gene demedi. Yani, gene de diyemedi. Çağdaşşencilik bu değilmiş demek ki. Buradan da bunu anlıyoruz. Sana mi? başka bir... New Orleans şarkısı Celim. Ay, bu dursun. Çevirme bu dursun. <gülüyor> Radyonuzun kanalları arasında dolaşmayın. <gülüyor> bir radyocudan acı bir talep. Çevirme ki bu dursun. Çevirmeli mikserimizde Do You Hear <gülüyor> <gülüyor> <Duyan> Strong Winter <gülüyor> <gülüyor> White. <New> Orleans. <gülüyor> Bravo. Choir. Neil Armstrong dinledik. New Orleans dedi. Ve Dedim bundan mi? sonra bunun adı New Armstrong oldu. Evet. Gazetelerimizde Vay sayfalar... üflemesi, püflememesi, senin Herhalde moralini yerine getirdi. Son esprini ben e, belki gürültünün içinde kaynamıştır diye tekrarlamak istiyorum. Ben, Neymiş? Yani. Neil, Neil Armstrong sevgili dinleyiciler. Neil Armstrong so, değil. Louis Armstrong, sen Neil Armstrong. Louis Armstrong. Neil Armstrong. Neil Orleans demiş. Ondan sonra <Gülüyor> da Neil Armstrong kalmış. <Gülüyor> ne demiş? Ne kalmış? Neil Armstrong kalmış. Bu yayınımızda edildi Çağlanca. Evet. Bu edildi. 19 Ama. Ekim 2009'da edildi. 9.38'de bunun tarihi. kaynadı. Edildi. Sincap gibi gazetelere döndü bir de bakmadan. <gülüyor> Aldatan erkeğin göstergeleri. espriyi yaptıktan sonra gazeteye bakıyorsa çirkin espri Aa adam. Bak Semiremiz'e gulu gulu. Semiremiz Peykan mı? Ee, Semiramis Pekan tint asıllı eski eşi Glur Lalvani ile tüm bağlarını kopardı. <gülüyor> Tintasızlı mı? Evet, ona glugulu e, diyerek de bu işte bak mesajlarla de şey yapıyorsunuz. Güle güleyi glugulu diyerek böylece daha netleştirmiş oldu ikilinin ayrılık nedenine. Ayrılık nedeni güle güleyi glugulu demesi bence. Adamın tırtasız olması. Bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ilişkiye etnik kimliğe karşıymış. <gülüyor> İlişki. <İşte. gülüyor> <gülüyor> Etnik günlükçilik yapmayacağız ve tırt asıllı olmamasına dikkat et. Doğru adam tırtmış. İngiltere'de sevgilisi varmış o yüzden. Aa. Ha, yani bu tırtlık değil Halbuki de nedir? Halbuki New sevgilisi olsa. Halbuki Semiramis Pekkan ki yani Afeders ablasına bak. Ajda Pekkan ee, ve yani ne kadar yıllara meydan okurcasına tam bir taş bebek. Ve sadece şimdi Semiramis Pekkan'ın iki cephede mücadelesi var. Hem yıllara meydan okuyor hem de Ajda Pekkan'a meydan okuyor. Ve ikisinde de çok başarılı. <gülüyor> Yani... Ama ne yapıyordu o Hintası'nı sevgisi aşağı çekiyordu. Evet bence bundan sonra Remis Pekkan'ın önü açık diyorum ben. Hı hı. Böyle ne falan. Alanya Cumhuriyet adli olaylara niye biz bakmıyoruz yani? Bakmıyoruz o da bizim eksiğimiz ayıbımız ya. Çünkü bu adli olaylar bence bir yer hakkında, ülke hakkında, bir hakkında çok güzel fikir veriyor. <gülüyor> Bak. Alanya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatil yapan Alman turist Beatrix hakkında bir haber bu. Evet. Dün sabah saatlerinde otelin havuzuna inmiş. Ama o saatte kapalı değil mi havuz abla? <gülüyor> havuz o saatte açık canım. Yani, <gülüyor> havuz sürekli açık. Burada bir anda diğer müşterilere ve otel görevlilerine saldıran kadın otel tarafı çalışanları tarafından güçlükle sakinleştirilmiş. Otele çağrılan polis ekibine teslim edilen kadın tur şirketinden gelen bir rehber eşliğinde... E, gönderir, hastaneye gönderilmiş ondan sonra da eşyaları toplanarak tekrar Almanya'ya gönderilmiş. Şimdi tur Haberimiz bu kadar. <gülüyor> tur şirketleri manyayan turiste müdahale konusunda şey mi? Turistiniz manyak çıkarsa siz alırsınız diye şey mi? Var tabii aralarında anlaşma var. Hmm. Manyak manyak turistleri getirmeyin buraya diyorlar. Artık yani. manyak turist gelmesin ya. Pırlanta gibi insanlar gelsin istiyorum. Mesela zaman ne güzel gelmişti. Kim? Ee, kim gelmişti ya? Tony Blair gelmişti. Kraliçe gelmiş. ben öyle turist istiyorum obama Turizm. geldi. Ya biraz Clinton. artık e, ünlü isimleri ben görmek istiyorum gerçekten ya. Yani. Yalnız biz hiç öyle şey obama'yı falan da maya öyle görmedik bu kadın obama'yıyla. E fırsat vermiyorlar ki. Turist Peki. kadın karakola maya öyle götürüldü diye burada işte şey var fotoğraf i̇şte, var. Polisliğinde böyle güzel tarafları var bazen böyle yan kesici adam geliyor bazen de maya öyle birisi geliyor. Maya turist geliyor. de bir eğlencedir herhalde karakolda. Güzel o Ölendim. eğlence hiç bitmesin. Sınır dışı edilmiş. Ya Maya öyle mi gönderilmiş? Maya öyle gönderilmiş. gönderilmiş. olsun bir de orada Almanya'da ondan sonra da başına gelsin. Bu arada Kıbrıs bugün 32 derece biz burada of. donarken. Vallahi mi ya? Hı. O zaman hala Kıbrıs'a gitme şansım var. O zaman ben bu hafta bir izin kullanayım ya. ya de bir sakıncası yoksa. İyi kullanma Vallahi Vallahi, Oktay. <gülüyor> Bulan, e, başka tip konular var Ondan, yayından sonra konuşabiliriz Hayır. Eda <gülüyor> yani, Taşpınar'ın Sörfçü sevgilisi Bora Kozanoğlu açıkladı ya bu adam artık bir mesleğinden kurtulsun ya Sörfçü sevgilisi diye böyle aylardır <gülüyor> ne ayları haftalardır böyle tanıtılıyor Bora, Bora bilmem ne desinden neydi soyadı Adam Sörfçü canım ya Bora Kozanoğlu Sörfçü şarkıcı Ege tamam şarkıcı Ege'nin bir anlamı var evet, Ege değil, Sırfçı, karışıyor çünkü Sörfçü Bora'nın da Sırfçı Bora kaç tane Bora olacak Bora evet, başka değil. titrileri de var biliyorsun Eda bunların surfçü sevgilisi Bora Kozanoğlu. Ee, salsa yapar gitar çalarım gözük arayım, iyi dans ederim diye bugün gazetelere çıkmış. Bak o da şikayetçi demek ki surfçü demeyin bana artık. gitarcı deyin, salsacı deyin. Ben bu Bora'yla galiba tatlı bir e, tanışma tanışı var. var. Nereden? Çeşmeden, çeşmeden. Yani çok tatlı değil de nasıl yani ya bu bir, bir daha böyle surf camiasına girmeden Çeşmeden değil de Alsancak'tan. Öyle, Bu o da zamanlı. mı Alsancak çocuğu? Ha Alsancak çocuğu. E, ne anla nasıl bir hikayenizi anlatsana? O zamanlara bir terbiyesizlik yaptım Zingi onu söyle. Seviyorsan. Yok canım öyle birebir bir şeyimiz yok. Verebir ee, değişik arkadaş gruplarından böyle baş selamıyla. Çünkü ha, ortak akta takmadığımız için baş selamı <gülüyor> Bir şey sorabilir miyim? Yani <gülüyor> görse tanır mı şimdi seni? Görse, görse artık tanır. Taş Pınar'dan sonra şey yapar. Gözü kimseyi görmez. Herkesi tanıyordur büyük ihtimalle. Gazeteler çıkmaya başlayınca herkes seni tanıyor ya. Ha. O zaman sen de herkese onları tanıyormuş gibi bakmak zorundasın. <gülüyor> Diye, o yüzden sana da öyle bakar. Peki yani. önemli olan şey hani görse tanır tamam da gördüğü zaman seni eskiden tanıdığını hatırlar mı? Etkili ben... miydin yani sen onun dünyasında? Yok hiç etkim yoktu. Baş selamı? Birazcık etkim olsaydı bugün artık Eda Taşpınar yerine ben ona ee, Semerimiz Beckmanları falan e, layık görüyordum. Öyle bir umut vadeden gencimizdi Ama işte ne işte bu sonuçta Diango e, Eda Taş. İyi kötü en azından Sima'yı tanıdığımız e, ünlülerden bir şeyden. Sosyeti ünlü de demeyelim de sosyeti dünyasından. yani bu suda canavar olurum falan demiş. ya gerekirse kurt adamızdır. <gülüyor> <gülüyor> Zaten su demiş bari? Suda yakalamış diyorlar. <gülüyor> Valla suda yakaladım mı hiç affetmem demiş. Ee, başarımı nedeni gözü kara kişiliğim. Suya çıktım mı tam bir canavar olurum. Ee... Sudan çıkıp yakalıyormuş tekrar suya çekiyormuş benim bildiğim. <gülüyor> <gülüyor> Tümsah gibiymiş. O zaman istersen havu durumuyla coşalım sonra neşemizi bulalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay ay dın dın dın dın. Günay, ay, ay. Sana söz verdim aşkım sözümü tutun Ah Buyurun efendim. Bir spor köşeniz olsa, evet. Önemli bir gazetede Ne yazarsınız? Hayır ne yazarsınız değil. Köşenizin adı ne olur? Söylüyorum. Anladın mı Fahir? Tamam söylüyorum ya. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ay boş, boş yüzden. Çakı. Ben... Yorum. Çakı. Ama şu yorum esprisini yaptık abi zamanda. Yorum yorumlu bir şey olmasın. Çakı. <gülüyor> Benim benimki şey olurdu dostluğum böylesi evet. çünkü daima dostluğu ve e, fair play. Ah ben çok güzel buldum. Heh. Sport otto. Ne? Sport oto ne? Sport ne auto ne? Auto gibi. He. Kapat, kapat, kapat kapat kapat. New Armstrong diyorum failesana. <gülüyor> New, yapı... New Armstrong. <gülüyor> Onun ötesinde sport foto diyorum. Ben Sene benim... olmuş 2009 Spor Toto diyor ya. Spor Toto oynayan mı kaldı dünya üzerinde? Ya? Ben oynuyorum her hafta. Kimse <gülüyor> ben. Benim köşem belli. Ne? Ay neydi ya? Unuttum bak sizin. Hah, buldum. <gülüyor> Kısır çekişmeler. Nasıl? Kız? Ya, ya, öyle bir öyle öyle bir şey yok. Ama öyle. Kız <gülüyor> öyle bir şey yok. Ha, o zaman ha, okumam ki o zaman. Bak ben size biraz spor köşesi isimleri söyleyeyim mi? Söyle. Hakikaten çok çok güzel söyleyeyim. ya. Bak. Mesela e, Sergen Yalçın Vatan Gazetesi'ndeki köşesinin başlığı, başlığı daha doğrusu köşesinin adı. 10 numara Sergen Yalçın. In. Ondan sonra Ersun Yanal'ın köşesinin ismi. Teknik Tartı. Bak bu tip şeyler olması lazım. Milliyet gazetesinde hiçbirinin şeyi yok. Evet bunlar <gülüyor> hiç yok ha. Gökmen Özdemir. Yine Vatan Gazetesi'nde. Küşesinin adı. Mantıklı Bakış. Bak. Mesela bu tip şeyler ben abi. Ben buldum siz, o zaman. Siz hep espriye gidiyorsunuz. Spor Toto bilmem ne. Çok güzel buldum. Ne? Çağdaş Skor. <gülüyor> Nasıl? Bence güzel. Vallahi yani hani içinde ne yazacağından çok e, bağımsız konuşuyorum şu anda. Fena değil. Güzel. S <gülüyor> skor basını. Spor basını değil, bu skor basını olmuş. Ha, öyle bir şey olabilir. Skor değil, spor. Sport. Mesela. <gülüyor> e spor da çok güzel. Ne? E spor e, -Sport. e sportif diye de güzel bir e şey olurdu. E sportif Radyo sportif aşe. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, bak falımda da diyor. Yatırım yapmak için acele etmeseniz iyi olur diyor. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> zekalığı sınırları şi şey olmuş. <gülüyor> Para durumlarına bakalım ya. Herkes iş bankasına girsin o saat telefon hesaplarımıza bakalım. Yok, yani öyle, özel bir şey. bir Yok öyle bir bakalım. Şey. Herkes... Kıskanmaktaki performansı ile 6 portakal alan Nergis Öztürk Kıskanmanın nesi performans? Ben onu anlamıyorum. Cep telefonunu karıştırmış, e-mail'lerine bakmış. Başka ne olabilir? Ne yani? Facebook hesabına bakmış. Bunu nereden atılıyor? Hangi dizideydi ben? o ya? Eski sevgilisinin şeyine giren? Hangi? E İmeyine giren. Ha aşkı fevna da. Aşkı fevna değil mi? sevgilisin e-mailine giren bir dizi daha hatırlıyorum. Bir bekar yaşamı mıydı? Neydi Hı. o dizi? <gülüyor> öyle bir dizi vardı. Öyle öyle bir şey. hala var mı ya? Varmış <gülüyor> demek ki bak aşkı fevna ya konu olduğuna göre. Sıra tabii çoğu yaşanmış olaylardan örneklerle zaman içerisinde onlar senaryolara dökülüyorlar. <gülüyor> Eski sevgilisinin hesabıyla girmiş ikinci el araba mı? 98 2000 model arabalara bakmış Fala... keşke... favorilerim elbette <gülüyor> keşke öyle olsaydı bütün banka bilgilerimi bildiği için paralarımı harcamıştı <gülüyor> öyle bir dizi olsaydı keşke arka sokaklar Mesela seyahat onda da o olsun adli olaylar evet değerli sevgili <gülüyor> Değerli dinleyiciler, evet, e, sevgili süreç Kondan. açısından programın sonuna geliyoruz. Ancak e, hemen program bitmeden hatırlatmam gereken bir şey var. Programımız yarın sabah yeniden radyo otu ile olacak. E, Salı gününün başlangıcı yine radyo otu ile olursa modern sabahlarla gerçekleşebilecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 24 derece e, güzel bir başlangıç olmasını diliyoruz. Yeni haftaya sizin ekleyeceğiniz şeyler var mı? Değerli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Bu Nergis Öztürk çok başarılı bence. Evet, son sözümüz de bu olsun. Nergis <gülüyor> Öztürk çok başarılı. Ya bence. son sözümüz hakikaten e, <gülüyor> şey olsun ya Ünsal Özkay biliyorsunuz. Evet, rahmetli buradan analım. Analım onu da Profesör Doktor Ünsal Özkay'ı da almış olalım. İletişim bilimleri denince Türkiye'de akla gelen isim. Geçen gün ben aklıma Getirmiştim o ismi. Niye hiç görmüyoruz, ne bir röportajda, ne bir televizyon hasta, programında hasta hastaymış, evet. evet, gerçekten de yakınlarına başsağlığı diliyoruz Ben bu kadar, yani ben ben de, ben ders almadım kendisine ama bu kadar sevilen başka bir hoca görmedim ben. Gerçekten çok sevilen, böyle gıyabında da çok iyi konuşulan. hocaların hocası sadece televizyonlarda falan gördüm de ne iş yapsa sevecek bir insan. O belli halinden, tavrından yani hoca olarak da seviliyordu. Evet. Bir yerde esnaf olsa da oranın en sevilen esnafı olacaktı. Doktor olsa da çok sevecekti Öyle yapı itibariyle gerçekten de sıcaklık uyandıran bir insandı. Gerçekten de başsağlığı dileyelim tüm sevenlerine. Ve bitirelim modern sabahları. Yarın sabah buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Alışverişin doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her sabah yeri Radyo Oktu'da.